Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Namazla ilgili herhangi bir söz gündeme gelecek olsa akla ilk defa minare gelir, cami gelir. Bu minarenin ve caminin hatırlattığı değerin adı da cemaattir. Bu nedenle namaz fıkhına başlamadan önce bu namaz denen ibadetin camide o ibadet olduğu cemaatle yapıldığı zaman namazın hayat bulduğu gerçeğinin kesinlikle konuşmamız gerekir. Camileri olmayan diyarın, minareleri ezan okumayan toprakların namaz ruhunu ihya ettiğini söylemek çok zor. Din, namaz üzerinden dindir. Namaz da cemaatle olduğu zamandır namazdır bunun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de Yesri'de ilk deva hicret buyurduğunda hemen cami arsası ile meşgul oldu Müslümanlar da o günden bugüne kadar bir semte yerleşirken önce o semtin camisi ile ilgilendiler önce evlerinin çatısından önce camilerinin minarelerini yükselttiler. Bu sebeple Anadolu'da küçük bir gezi yapanlar görürler ki harabe köy evlerinin bulunduğu yerlerde sanat eseri minareler, camiler vardır. Yani insanlar kendi evlerini, yatak odalarını, misafir odalarını yapmadan köylerinin camilerini yapmışlardır. Hatta büyük şehirlerdeki gece kontu mahallelerinde cam yerine naylonla geçici bir şekilde kapanmış pencereler vardır. Çatısından su akan evlerde oturmaktadır insanlar. Padişahların yaptırdığı Sultan Ahmet gibi camiler vardır o semtlerde. Buna hamd ediyoruz. Elhamdülillah diyoruz. Bunu yapan millet de Müslüman millet olduğunu inşallah ispat etmiştir. Melekler onları o şekilde tescil etmiştir diyoruz. İçini doldurmasalar bile o camilerin içini doldurmamış olsalar bile cami cemaat simge olmuştur. Elhamdülillah. Belki o evlerden o camiyi yaptırmış insanlar 5 kuruş 10 kuruş toplayarak O camiyi yaptırmış insanlar Belki sadece bayram namazında O camiyi dolduruyorlardır Ama camili bir mahallede Oturmak Kalitesini göstermişlerdir ki Fazilet Himmet buradadır e, Bu takdir edilmesi Ve övgüyle Anılması gereken Bir meziyettir elhamdülillah Tekrar sözümüzün başına dönersek şunu söyleyebiliriz ki İslam namaz dinidir. Namaz da cemaat ibadetidir. Evet evde tek başına veya iş yerinde tek başına kılınan bir namaz da namazdır ama biraz sonra göreceğimiz gibi namazda kalite, namazda ahenk ancak cemaatle, camiyle, mescitle mümkündür. Burada ee, şöyle bir hakikatın zihnimizde berraklaşmasında fayda vardır. Biz Allah-u Teala'nın neyi ne için emrettiğini ve neyi neden yasakladığını yüzde yüz bilemeyiz. Açıklarsa biliriz. Buyurursa kendisi veya peygamberi bu şundan dolayı ise yasaktır veya şu gerekçeyle emredilmiştir derse biliriz. Aksi takdirde neyi neden emrettiğini biz Rabbimizin Bilmeye muhtaç değiliz. Bilmemiz de gerekmiyor. Bilsek bilmesek de bizim için bir şey değişmiyor. Mesela namazı emretti Allah Celle Celaluhu. Tamam. Rabbimizin emri, dinimizin beş direğinden bir tanesi. Amin. Fakat iki bilmemiz gereken hakikat var. Birincisi bu namazın ne için Emredildiğini, ne işe yarayacağını, bizi nereden kurtaracağını, bize ne kazandıracağını bilmeden, bilmemiz gerekmeden bu ibadeti yapacağız ki Allah Teala'nın namazla bizden istediği şey, murad ettiği şey gerçekleşmiş olsun. İşte namazı sürekli kılanın romatizması olmaz gibi bir cahil felsefeye bel bağlayamaz. Yani namaz romatizmayı engelliyor. İşte filan e, faydası oluyor hayatta. Bunu pazarlıklı insan yapar. Müslüman Allah'la pazarlığı olan bir insan değildir ki. Teslim olmuş insanın adı Müslümandır. Teslim olan da pazarlık yapar. İşte şu kadar faydası olan ibadetleri yaparım. Fayda oranı %50'nin altına düşen ibadeti yapmam mı diyecek Müslüman? Neuzubillah. Çok cahilce aptalca bir düşünce olur. Müslümansı kesinlikle böyle bir hataya düşmez. Düşmek de istemez. Bu bir. iki Allah bir şeyi emrettiğinde o emredilen şekliyle Allah'ın istediği ibadettir. Mesela orucu iftarı sahuru ile emretmiştir. İftarı kaldırdığın zaman iftar etmeden öbür gününde orucunu tutayım deyip 48 saatlik oruç tutsan ki buna visal orucu deniyor fıkıhta. Bu oruç Allah'ın emrettiği oruç değil. İlla iftara oturacaksın. 3-5 lokma ile de olsa iftar edeceksin buyuruyor. Canım benim takatim var. Daha bir süper oruç tutayım desen onun adı ibaret olmaz. Açlık olur. Açlıktan da Allah kimseye ecir vermiyorum. Yani ne emrettiyse Allah o emrettiği şekilde olacak. Bunu namaza uyarladığımız zaman Rabbimiz bizden namaz diye bir ibadet istiyor. Bu namaz dediği şey abdesti, setri avreti, tahareti ve bütün şartlarıyla şu blok haliyle, paket haliyle ibadet olan namazdır. Bunun içinde cami var, cemaat var, setre avret var, istikbal-i kıble var, kıraat var, kuşû var. Bunlardan biri çıktığı zaman o çıkan parçanın değeri kadar o ibadet ibadetliğinden bir şey yitirir. Mesela namazdan setre avreti çıkarırsan Avret olmadan, avret örtüsü olmadan veya kıbleye yönelmeyi çıkarırsan kıbleye yönelmeden yapılan bir namaz Allahu Teala'nın kulundan murad ettiği namaz olmaz o zaman. Mesela cemaat her ne kadar 12. farzı değilse de namazın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gerek sevap vaat ederek ve gerekse teşvik ederek Ve gerekse örnek olarak Cemaat, cami, mescit diye Üzerinde durmasından yola çıkarak söylüyoruz ki Allah'ın kullarından istediği namazın Ağır şartlarından birisi de Cemaattir Ve cemaatle eda edildiği zaman, allah Teala'nın kullarına emretmiş olduğu namaz ibadeti ortaya çıkar. Namazın fonksiyonları ümmeti Muhammed'in toplum olarak ortaya çıkarması gereken görüntü ortaya çıkar. Namazı evlerimizde kıldığımız zaman namazı Münferit kıldığımız zaman camile fonksiyonel ibadet icra eden bir yer olmadığı zaman bizim herhangi bir şekilde namazın bizde ortaya çıkarması gereken görüntüyü de sergilememiz mümkün değildir. Bunun için diyoruz ki bu ümmet namaz ümmetidir. Namaz da cemaat ibadet. Evet, evlerde münferit kıldığımız namaz namaz olarak bir ibadeti yerine getiririz,miş oluruz Cuma namazı harici. Evet, bazı nedenlerden dolayı camiye gitmeden mescit görmeden de namaz sahibi olmamız mümkündür. Böyle bazı özürler gerekçelerde vardır. Ama, ama en büyük hakikat şudur. Ümmeti Muhammed namaz ümmetidir. Namaz cami ibadetidir. Mescid ibadetidir. Eğer bu gerçek bir nebze taviz konusu olursa bu şu demektir. Ne kadar taviz verildiyse namazdan o kadar bir ümmeti Muhammed prim kaybetti demektir. Cemaat, cami, mescit ne kadar taviz konusu olduysa namaz da o kadar erimiş demektir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ümmetini namaz ümmeti olarak bıraktı. Namazı da cemaat, cami, ibadet konusu olarak bıraktı. Vakitlerinde kılınan eda edilen bir ibadet olarak karşımızda namaz var ve bu namaz Allahu Teala'nın emrettiği şekil olarak ağırlıklı bir şekilde camilerde ezanı okunan yerlerde eda edilen bir ibadettir. Bu arada Müslümanlar namazın camide eda edilmesi sayesinde sosyal kimliklerine şekil verirler. Tanışmış olurlar, kaynaşmış olurlar, birbirlerine sevgileri, bağları artmış olur. Bunlar bizim yandan gerekçelerimizdir. Hani biz mahallemizdeki Müslümanlarla tanışalım. Arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, din kardeşlerimizle bağımız güçlensin. Vesaire gibi gerekçelerle namaza camiye gitmeyiz. Bunlar çok yandan tali konular. Hiç kimseyle tanışmamış olsak bile, Hı. Rabbimizin bizden emrettiği, istediği şey olduğu için biz camiye gider, cemaate gider, namazlı cemaatle kılarız. Bu şuur seviyesini gösteriyor. Eften püften diğer sebepler. Bu bir. İkincisi Müslümanların camiye namaza gitmeleri her şeyden önce İslam'ın simgelerinden birisinin ortaya çıkmasıdır. Camiler ne kadar dolu olursa o kadar Müslümanlar dinlerini ispat etmiş olurlar. Camilerde boşalma oldukça ya da camiler yeteri kadar dolmadıkça, cami işi olmayanların iş üretmek için bulundukları bir yer oldukça, Müslümanlık iddiamızı belgelemekte zorlanırız. Müslümanların onuru camilerdir. Müslümanlar camilerle izzet bulmaktadırlar. Bu malıdırlar da aynı zamanda. Yani biz Müslümanlık iddiamızı camilerde bulunarak ispat etmeye mecburuz. Bunun yanında camilere gidişlerimiz, camilerin yoğunluğu beraberinde şüphesiz başka menfaatler de getiriyor. En azından namazın bir ibadet olarak, İslam'ın simgesi, bir ibadet olarak, namazın daha kolay öğrenilmesi, camile gidenlerin çok olmasıyla beraber, mesela bir insanın e, bir camide 300-500 kişinin arasında ilk defa namaza başlayan bir insanın, bir çocuğun namazı öğrenmesi, halk içinde kaynaşarak e, otobüse binmeyi öğrenmek kadar kolaydır. Tek başına bir otobüs durağında nasıl binip inileceğini öğrenmekle yüzlerce insanın girip çıktığı bir otobüs durağında herkes gibi gidip otobüse binmeyi öğrenmek arasında ne kadar fark varsa bir insanın tek başına namazı öğrenmesiyle camiye gidip cemaatin kalabalığı arasında öğrenmesi arasında da böyle bir fark vardır. Bu da yandan bir sebep. Ana sebep Allah emretti, peygamber emretti. Gerisi hep yandan sebepler. Aynı şekilde namaz camide cemaatle kılınması ümmeti Muhammed'e birlik beraberliği öğretiyor. Kişiye camiye devam eden kişiye nefsini dizginlemeyi, vakit düzeni kullanmayı emrediyor. Namaz kılsa bile bir insan evde istediği zaman kılıyor. 3 saatlik bir geniş zaman dilimine yayarak kılıyor ama aynı Müslüman e, aşağıda veya yukarıda İki kat merdivenle çıkıp veya inip camiye gittiği zaman camide aynı vakitte namaz kılındığı için kendisini saatine bakıp o saatte kalkan bir uçağı ayarlayan yolcu gibi namaza ayarlıyor. Bu bir hayat disiplini demektir. Ee, elbette mühimdir. Burada bir önemli mühim husus daha var. Bu camide namaz kılmanın getireceği disiplinden söz ederken konuşacağımız bir şey camilerde imamların durduğu e, yerin, yani imamın namaz kıldırdığı yerin adı mihrab'dır. Mihrab, Mihrab Kur'an-ı Kerim'de de geçen bir kelimedir. Mihrab harp organize edilen yer demektir. Harp kelimesinden geliyor. Mihrab yer gösteriyor. Mihrab kelimesi. Yer ve zaman ayarlaması yapan bir bezin üzerinden kullanılıyor. Bir alet adı bu yani. Şimdi mihrab, harp idare edilen, harp organize edilen aletin, yerin, zamanın adı. Ne ilgisi var namazla mihrabın, harbin, namaz? cemaat eda edilirken şeytana, nefse ve Allah'a karşı cephe oluşturan bloklara karşı yapılmış disiplinli bir savaşın adıdır cemaatle namaz. Binaenaleyh biz camilerde namaz kılarken aynı şekilde nefislerimizi dizginliyoruz. Müslümanlar arasında mesafe seviye farkı olmadığını her Müslümanın bir tarağın dişleri gibi denk olduğunu, Allah'ın huzurunda bir denklik ortamında bulunduğumuzu ispat ediyoruz. Fakirimiz, zenginimiz, hastamız hepimiz aynı safta bulunuyoruz. Ee, hatta bu saf Medine'de, e, Yesrib'de ilk defa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in Bilal'le, ile Bilal Zenciler'le, kölelerle Oluşturduğu o safın arkasından devam ettiğinden birinci safımız Medine-i Münevvere'de e, şimdiki safımızda İstanbul'da, Erzurum'da, Ankara'da, Trabzon'da kaç yüz milyarıncı saf belki müthiş bir birlik var. Kendi safımızda bir zenginin, fakirin, hastanın ayrılmadığı e, bir saf düzeni var. Ta ilk bilal Habeşi'nden bugüne kadar gelen müthiş bir saf düzenimiz var. Yani böyle bir e, büyük bir e, saf anlamı ve beraberliği var. Bu sebeple Müslümanların camilerde, e, mescitlerde veya namaz için dizildi, safa dizildikleri bir ortamda bu mantık vardır. Nefse karşı, şeytana karşı, Allah'a kulluğu engellemek isteyen bloklara karşı büyük bir mücadele içerisindeyiz biz. Bu mücadele bir savaş türüdür. Hakla batılın savaş türüdür. Müslüman bu savaşta bir cephenin safları arasındadır. Bu safın başında duran da önderimiz imamımızdır. İlki de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ondan sonra da bizim caminin bizim mahallemizdeki imamdır. O bunun şuurunda olsun veya olmasın o bizim savaş önderimiz imam adı üstünde imam önderimizdir. Ve bir savaş vermektedir. Adı e, şeytana karşı, nefse karşı olsun, ne olursa olsun bir savaş verilmektedir. O yüzden de mihrap Rab adı verilmiştir. imamın durduğu yere. Kur'an-ı Kerim'de kullanılan bir... Evet, Kur'an-ı Kerim onu Zekeriya Aleyhisselam'ın e, Meryem validemizle e, ilişkisinin bulunduğu yani onu koyduğu yerde ki anlam için kullanmaktır ama bunun dışında da e, mihrap kelimesinin ümmeti Muhammed, namazda imamın durduğu yerde yerin, o ön imamın e, bulunduğu yerin adı olarak kullanmıştır. Burada bizim e, cemaatle namazı konuşurken unutmamamız gereken bir husus var. Cemaatle namaz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin büyük vaatler bulun, bulunduğu, büyük sevaplar vaat ettiği çok mühim bir ibadet türüdür. Yani namaz burada kılınıyor bu kadar kardeşim şeklinde değil. Namaz cemaatle camide kılınırsa bunun üzerine yatırım var. Yani bir defa 27 derece fark ediyor camide, cemaatte kılınan namaz normalce evde kılınan iş yerinde kılınan e, namaza göre 27 derece vaat ediyor hadisi şerifleri e, iz, izlediğimiz zaman şeytandan e, korunma oranının da namazda evde kılındığı zaman veya camide kılındığı zaman şeytandan korunma oranının da daha çok olduğunu Allah Teala'nın camideki namazı kılan Müslümanı şeytandan korumasının daha kolay olduğunu daha çok bu konuda vaat ettiğini görüyoruz. E, cemaatle kılınan namazın münafıklık damgası yemekten de insanı koruduğunu bilhassa yatsı ve sabah namazlarının e, bir Müslüman'ın munafık olmadan yaşayacağına dair belge olduğunu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şeriflerinden öğreniyoruz. Mesela sabah namazını camide kılanın, akşama kadar yatsıya kadar, yatsı namazını camide kılanın sabaha kadar Allah'ın koruması altında olduğuna dair e, hadis-i şerifler var. Sabah namazında meleklerin toplanıp görev e, taksimi yaptıklarını ve bunu büyük bir e, sevap kaynağı olarak da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bize haber verdiğini görüyoruz. Hatta ve hatta camide cemaatle namaz kılmaya bu kadar büyük ecir vaadi var. Buraya bir noktalı bir gül koyuyoruz. Caminin içinde de saflara farklı vaatler var. Mesela birinci saf çok önemli. O kadar önemli ki Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bunu bir sembolik örnekle anlatıyor. Buyuruyor ki e, Müslümanlar e, caminin birinci safında namaz kılmanın diğer saflara göre ne kadar farklı olduğunu bilselerdi. Yani şu namazın birinci safta kılınmasında ne kadar sevap farkı var bunu bilselerdi izdiham olurdu. Birinci safta kılmak için de sonunda kura çekelim kura kime çıkarsa o birinci safta kılsın derlerdi bu. O kadar fark var ki. Ancak kura ile bu sorun çözülebiliyor. Şimdi maalesef insanlar daha çabuk çıkabilmek için caminin arka saflarını tercih edebiliyorlar. Demek ki bu kıymet bilinmiyor. Sevabının kıymeti Yani bir de cuma namazı evde de kılınabilir denecek olsa herhalde ee, camiye ee, insanlar gitmeyi bile kendilerine iş veya başka bir sebeple çok göreceklerdi. Hatta bizim örnek olarak ele almamız bizim için çok e, yeterli olacak. Çok müthiş bir örneği var aleyhissalatü vesselam Efendimiz. E, hani şu meşhur e, cennette girmeden önce mahşer yerindeki beklemede yedi kişinin Allah'ın arşının gölgesinde bekleyeceğini anlatan hadis-i şerif var. Yani mahşer sıkıntısı çekmeyecek yedi kişi var. İşte adil e, idareci diyor mesela. Bunlardan bir tanesi kimdir? Kalbi mescitlere kilitlenmiş adam. Adam cami namaza gidiyor. Namazı kılıyor, mescitte kılıyor. Ama e, camiden çıkıyor da öğleyi çıkmış 3 saat var kim diye saate bakıyor kaç dakika kaldı. Eza ikindi oldu mu daha yeni çıkıyor camiden. Camiye kilitli adam. Camiye doymuyor. Bu adama vaat edilen şey hani bu mücahiddi, şehitti filan başka bir meziyeti yok adam. Meziyet olarak adamda kalbi camiye kilitli. Buna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz ee, ne vaat ediyor? Kalbi camiye kilitlenmiş bu adama arçın gölgesini vaat ediyor. Burada baştan zikretmemiz gereken bir kavram vardı. Onu şimdi zikredelim. Cami ve mescit kelimeleri. Cami ve mescit. Fıkıhta aynı şeyi yansıtıyor. Çok nüans var aralarında. Bizim literatürümüzde de Cami ile mescit hafif bir farkla kullanılıyor. Cami daha çok minaresi olan cuma namazı kılınan yer için mescid de böyle bir binanın altında veyahut da bir benzin istasyonunun kenarındaki e, münferit namaz kılmak için kullanılan yer olarak adlandırılmış. Sakıncalı değil ama Tam fıkıhtaki anlamına dönecek olursak cami adı itibariyle daha kalabalığı toplayan yer demektir. Mescitte cemaatle veya cemaatsiz namaz kılınmaya tahsis edilmiş yer demektir. İster cami diyelim ister mescit diyelim aynı anlama geliyor. Bir de musalla vardır. Musalla şu anda kullanılmıyor maalesef. Musalla bayram ve cuma namazları için tahsis edilmiş özel yer demektir. Musalla daha ziyade büyük alanlardır. Bilhassa bayram namazları için, bayram namazı ve cuma namazı her yerde kılınmaması gereken bir ibadet olarak önümüzde duruyor. Çünkü Cuma namazı bir şehirde mümkünse bir yerde, en fazla iki yerde kılınmalı ki valisinden bürokratına bütün insanlar kadınıyla ile erkeğiyle on binlerce Müslüman toplanıp namaz kılabilsin diye büyük alanlar, açık araziler tahsis edilmiş Cumhuriyet ilan edilene kadar bu uygulanıyordu. Şu anda da İslam aleminde bayram namazlarında başka Türkiye'nin dışındaki başka yerlerde uygulanıyor ve gerçekten de göz yaşartıcı bir sahne oluyor. On binlerce insan bir bayram namazı için toplanıyorlar. Fakat cuma namazında gitgide bu büyük camilerde kılınan bir ibaret olarak. Yani cuma namazında musalla uygulaması kalktı. Her halükarda e, cami daha büyükçe bir binaya Mescitte biraz daha küçüğüne diyoruz biz. Hiçbir sakıncası yok. İkisi mescitte camidir, camide mescittir desek bir e, yanlış söz söylemiş olmayız. Ama unutmuyoruz. İslam namaz dinidir. Namaz cami mescid ibadetidir. Her ne kadar evde de, iş yerinde, merdiven kenarında, mutfakta, yatak odasında, oturma odasında, koridorda, merdiven başında her ne kadar kıbleye dönülen her yerde namaz kılınıyorsa da namazın ahengi namazın kalitesi ancak camide yerini bulur. Biz namaz cami şuurunda olan bir Müslüman olarak camileri kullanma mescitleri kullanma ahlakına sahip olmak zorundayız. Eğer namaz bu ümmetin ibadeti ise, camide namazın mekanı, mescitte namazın mekanı ise bizim için camiler ibadethane diye adlandırılamaz. İbadethane birinin gidip namazını kıldığı yer demektir. O kavramı biz kullanamayız. Namaz kılmayı bayemizdir bize. Mescidimiz camimiz deriz. Ee, Kur'an-ı Kerim'de Arap suresinin 31. ayetinde Allahu Teala bize bir yol gösteriyor. Ya beni Adem. Huz zinetakum inda kulli mescide. Ey Adem çocukları yani ey insanlar, yani ey Müslümanlar, her mescit pozisyonunda ziynetinizi takının. Ne demek zi ziynetinizi takının? Yani camiye gidişiniz özel bir kıyafetle, özel bir gayretle, himmetle olsun. Bu elbisenizi güzel giyin. Temizliğini güzel yapmış olun. Kokunuzu sürünmüş olun. Üstünüze başınıza dikkat edin. Saçınızı sakalınızı tarayın demekse o demektir. Hayır. Bu şuurunuza sahip olun. Nereye gittiğinizi bilin demekse o demektir. Ama her halükarda namaz yürüyüşümüzden kılık kıyafetimize kadar Hangi ayağımızla camiye girip, hangi ayağımızla camiden çıkacağımıza kadar dikkat etmemiz gerekiyor. Mesela camiye sağ ayakla girilir. Mescide sağ ayakla girilir, sol ayakla çıkılır. Buna dikkat etmek zorundayız. Mesela mescide girerken eğer keraat vakti değilse iki rekat namaz. Tehiyyetül mescid namazı diye bir namazımız var. Ona dikkat etmemiz gerekiyor mesela namazda olalım veya olmayalım caminin neresinde oturulur buna dikkat etmem camide e, klimanın kenarına mı oturulur? Hayır birinci safa oturulur Saf ve safın neresine oturulur İmamın tam arkasına oturulur İmamın arkası doldurulmuşsa onun sağına oturulur sağa dolunca soluna oturulur safın da bir şekli var caminin e, şekli var Namaza, camiye girerken nasıl kendimize şekil vereceğiz? Bunun da bir düzeni var. Namazın beklemesi 10 dakika, 15 dakika diye bir vakit var. Yani namaz, ezana 10 dakika var. Camiye giriyoruz. Mini bir itikaf niyeti yapacağız. Çünkü cami öyle istasyon gibi otobüsün gelmesini, trenin gelmesini beklemek için girilecek bir yer değil. Beş dakika bile orada beklesek Allah için kafa içimizden niyet ederiz. O beş dakikalık bekleyişimiz bizim için büyük bir ecir vesilesi olur. Kesinlikle e, namaz, camiye işte daha serin cami serin diye dışarıya göre daha sıcak diye asla girmesi Çok cahilce yanlış bir iş yapmış oluruz. Aynı şekilde e, camide imamın imama uyanın uyacağı bir kurallar dizisi var. Ne zaman e, bu kurallara uyacağız, bu, bunun fıkhını öğrenmek zorundayız. Aksi takdirde elimizdeki büyük nimet cemaatin kıymetini bilememiş oluruz. Bir önemli hususumuz daha var. Camiye giren Müslüman Allah Teala'nın huzurundadır. Kıymetini bilmeli, namaz kılsın veya kılmasın. Camide ibadet halinde olduğunu bilmek zorundadır Müslüman. Bu sebeple camide cep telefonuyla görüşmek, camide e, veya işte cep telefonla benzer bir abes iş çok böyle uştan buştan örneklerle e, daraltmak istemiyorum kendimi. Ama cep telefonunu özellikle örnek veriyorum. Camide Allah'a zikir olmayacak, Allah nazarında değerli olmayacak bir işle meşgul olmamak lazım. Bu bir husus. Bir başka husus Hanefi mezhebinin genişlettiği yelpazenin içinde durunca söz söylemek diyoruz. Cemaatle kılınması namazın farz mıdır? Yani öyle ezanı okundu. Bir Müslüman olarak ben de ezanı duydum ve abdestimi alıp namaza durdum. Allah bu namazımı kabul eder mi? Cevap. Hanefi mezhebinin tabi olduğu bilgi ağından gidildiğinde camiye gidilmeden de bir namazı Allah kabul eder. Hele bulunduğun yerde cemaat yaptıysan bu namaz mini bir cemaat sevabıyla da bitmiş olur. Fakat eğer diğer mezheplerin tabi olduğu bilgi ağını da kullanacak olursak ki bu iki bilgi ağı arasında kullanılabiliriz. E, kaynaklar var, deliller var. Yani Hanefi mezhebimiz böyle diyor, bunu kafadan atıyor. İşte sosyal bir mezheb, çok insanlar istifade etsin e, diye böyle söyledi. Allah rahmet etsin, ne insanlarmış. Böyle bir bir şey söylemiyoruz yani. Hanefi mezhebi böyle bir şey ortaya koyuyorsa, e, ellerinde ayetten, hadisten belgeler var. Ama aynı şekilde ezanın duyulduğu bir yerde caminin dışında namaz olmaz diyen görüşte var. hem Hanbeli mezhebi fukahasının tabi olduğu görüş budur. Bu da kesinlikle yabana atılır bir görüş asla değildir. Burada da ayetler var, hadisler var. O zaman ne demeliyiz? Şöyle bir e, silsile takip edebiliriz. Bir, bir, Namaz Allah'ın en büyük emirlerinden biridir. Zirve bir ibadettir. İki, namaz cemaatle kılanır. Kaliteli bir namaz budur. Üç, Müslüman belli özürlerle, bu özürleri sayacağız, cemaate gitmeden de namazını eda edebilir. Dört, özürsüz bir şekilde de olsa, kendi başına namaz kılan büyük bir ecir ve büyük bir İslami sosyallik imkanını kaybetmiş olsa bile namazı namazdır. 5. Bu husus yani Müslümanın camide namaz kılmaması bir genelleme haline gelmemelidir. Yani hiç camiye gitmeden namaz kılan bir Müslüman bir defa Müslümanların şehadeti gibi, onun Müslüman olduğuna, münafık olmadığına şehadeti gibi bir nimeti kaybetmektedir. Bu çok büyük bir zayiattır. Müslüman bu noktaya düşmemelidir. Buna rağmen Müslüman camiye gitmiyor diye dinden çıkmış olmaz. Büyük bir nimet kaybetmiş olur. Şimdi biz bazı özürler camiye gitmeden, camiye gitmeme günahına girmeden günah olduğunu söyleyen ekole göre var mıdır? Vardır. Nedir bu özürler? Mesela güvenlik sorunu olabilir mi? Olabilir. Güvenlik sorunu, terör sorunu da olur bir köy yerinde yırtıcı hayvan köpek sorunu olur Bir akşam namazında veya bir yatsı namazında, ile köy arasındaki mesafedeki e, hayvanlardan çekindiği için bir Müslüman tedbir de alamıyorsa bu konuda cemaatle namazı bırakabilir, yani evinde kılabilir. Evinde cemaat yapar veya yapamaz ayrı bir konu. Hastalık. Cemaate gitmemenin özrü olabilir mi? Olabilir. Ne kadar hastalık? Şüphesiz bunu Müslüman'ın kalbi karar verecek. Yani DNA'ni bile kullanamayacak çapta ayakta duramayan hasta var. E i̇şte az çok dişi ağıran hasta var. Ve ne kadar hasta olduğunu bir Allah bilir. Bir de o kul bilir. Şiddetli yağmur, fırtına, şimşek, ciddi bir engeldir. Özürdür. Ashab-ı böyle bir özrü, özür kabul edip camiye gitmediklerine dair elimizde hadisi şerifler var. Rüzgar gibi aynı şekilde fırtına, çatılardan kiremitler ucu şeklinde fırtınalar var. Bu büyük fırtınadan sonra büyük dolu bekleniyor. Camide 500 metre mesafede gibi sebepler. Yani eften büften mi sebep yoksa köklü bir sebep mi buna müftüler işte din işleri filan karar vermesi gerekmiyor. Müminin kalbi bu kararları verir. Çünkü sevap bekleyen cehennemden korkan e, bu tip konularda samimi ise samimiyeti kendisinin ölçü olmak için yeterlidir. Kitaplarımızda çok böyle bize göre e, öne çıkarılmaması gereken ama fukahanın hadisi şeriflerden e, yola çıkarak ki e, elimizdeki hadisi şerifte Buhari'de ve Müslim'dedir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözü olarak duyulmuyor. E, aç bir adam. Mesela şöyle diyelim, öğleye kadar inşaatta çalışmış, bir saat mola verilmiş ama Anadolu deyimiyle karnı zil çalıyor adamın. Şimdi aşağıda yemek de hazırlanmış, o arada da ezan okundu. Şimdi yemek yese cemaat kaçacak, cemaate gitse karnı zil çalıyor, Şimdi bu durumdaki Müslüman ne yapacak? Yemek yiyecek. Çünkü camiye gittiğinde tencere onun kafasında duruyor. O pilav onun gözünün önünde duruyorken kılacağı namazın bir ahengi yok. Halbuki namaz onu aheng içinde bir Müslüman yapmak için emredilmiş bir ibadet bu sebeple bu Müslümana Allah'ın emri otur pilavını ye, pil ye, ayranını iç, güzel abdestini al, camide veya o inşaatın kenarında namazını kıl. Evde de böyle bir pozisyon olur. İnsanın yani ciddi bir şekilde karnı acıkmıştır. O esnada da namaz vakti gelmiştir. Yiyebilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem e, Buhari'de ve Müslim'de rivayet edilen hadisi şerifte buyuruyor ki sizden biriniz e ezan vakti geldiğinde e yemek de hazırsa e açsa ki tabi yoksa yemek her zaman mutfakta hazır olur öyle yani her ezan vaktinde yemek de vardır dolapta bu kastedilmiyor tabi yani yemek için beynin kilitlenmiş senin tam o esnada da ezan oldu e yemeğini yemeden namaza çıkmasın buyuruyor bir şeyi unutmuyoruz. Daha sonra göreceğiz inşallah. Camiye gelmeyenlerin evini yakmak istiyorum ben. İçimden geçiyor diyen peygamberin sözü bu. Aleyhissalatu vesselam. O söz hangi e, kitapta yazıyorsa, Buhari'de, Müslim'de, nerede yazıyorsa, onun kenarında da bu yazıyor. Demek ki benim peygamberim, rahmet peygamberi ve pozisyon takdir eden bir peygamber. Sallallahu aleyhi ve sellem. Yani yemek zil çalıyor karnı, Yemek tencere kafasına girmiş tepsi kafasında dönüp duruyor. O adam camiye gelse ne olacak? O ibadet ahengi yakalayamayacak diye gördüğü için sevgili peygamberim Aleyhissalatu vesselam ümmetine böyle bir e, nasihatte bulunuyor. Aynı şekilde idrar sıkıştırması da Müslümanın e, o pozisyonda camiye gitmesini gerektirmiyor. Çünkü bu bir aynı zamanda edep sorunu ve Allah-u Teala'nın huzurunda böyle huzurlu, ahenkli bir namaz kılmak gerekirken o Müslüman oturup da çok kötü bir pozisyonda idrarını kaçırdığı, kaçırmadığı gibi bir vesveseyle namaz kılmasının da bir faydası yok. Ahenk yok. O noktada da Allah Teala peygamber lisanıyla Müslüman'a bir kolaylık göstermektedir. Burada cemaate camiye gitmemeye ruhsatlardan birisi de hasta bakan birisi için. Hastanede refakatçidir, evde hastadır veya çocuğunu bekliyordur. Gibi bir pozisyon. Yani i̇lla hasta ol böyle ölümcül bir hastayı kastetmiyoruz. Mesela çocuk e, daha bir tür e, beklenmesi gereken bir konu demektir. Bu tip riskli pozisyonları bekleyenler de e, camiye, cemaate gitmeyebilirler. Seccadeyi oturtup nerede seccadeyi serebiliyorsa orada namazlarını kılarlar. Cami, mescit, cemaat deyince, bir küçük paragraf daha açmak gerekiyor. Çünkü cemaati konuşuyoruz. Bütün bu söz edilen meziyetler, camilerin, mescitlerin Allah'ın nazarında değerli olmasını gerektirmektedir. Bunun için yeryüzünde Allah'ın nazarında en değerli yerler camilerdir, mescitlerdir. Mescitlerin de en muhteşemi mescidi haram yani içinde Kabe'nin bulunduğu mescittir. İkincisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinin bulunduğu mescittir. Üçüncüsü de Beytül Makdis'teki yani Kudüs'teki mescidi aksamızdır. Dördüncü mescid de Kuba mescididir. Çünkü e, Kuba mescidi Kur'an-ı Kerim e, sabit takva üzerine kurulu bir mescidir. Mescidün üstüse alet takva min evveli yawm. İlk günden takva üzerine kurulmuş bir mescittir. Buradan anlaşılan büyük bir hakikat daha mescitlerin Allah'ın nazarındaki bu kadar değerli olması mescidi imar etmenin cami yapmanın, caminin abdestliğini yapmanın, cami halı sermenin neyse Camiyle ile ilgilenmenin bu ümmete ait büyük ibadetlerden birisi olduğu gerçeğidir. İnşallah cami fıkı diye bir fıkı dersi de yapacağız. O derste bir de caminin bizimle ilgili boyutunu, cami temizlemenin ne manaya geldiğini ayrıntıları ile beraber inşallah görüşeceğiz. Yani biz cami temizlemeyi farklı bir ibadet olarak görürüz. Yani cami fıkı diye bir fıkhımız var. Onu inşallah değerlendireceğiz. Burada camilerin kullanılması konusunda, mesela camide ticaret yapılması gibi konulara da değinmemiz gerekiyor. Onu o derse havale edelim. Camilerin Müslümanların nazarında nasıl olması gerekiyor? Camilerin imarında nelere dikkat edilmesi e, gerekiyor. Camilerde neler konuşulabilir, neler konuşulamaz bunlar şüphesiz bir fıkıh bilgisi gerektiriyor beraberinde. E, bunu inşallah ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. O dersimize havale ediyoruz bunları. Çünkü e, müstakil bir ders yapılmadıkça e, geçilemeyecek kadar e, özellikle e, dikkat edilmesi gereken hususlar bunlar. Şimdilik sadece cami, cemaat, namaz bağlantısı. Nasıl kuruyor? Yani üçlü bir sacayağı gibi namazımız var. Namaz için bir cemaat olması gerekiyor. Cemaatin de bulunacağı resmi bir mekan olarak karşımızda cami var. Bu üçlüyü namaz, cemaat, cami. Bu üçlüyü bir yere oturtmaya çalıştık ve özet olarak dedik ki bu ümmeti Muhammed aleyhissalatü vesselam namaz ümmetidir namazda cemaat gerektiren bir, bir ibadettir cemaat de mescitte ve camide toplanan kalabalığın adıdır ve Allah'ın Müslümanlardan beklediği Murad ettiği en büyük ibadetlerden birisi budur. Bunu ciddiye almak, bunun fıkkına uymak zorundayız. Wassallallahu ve sallama, ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali ve Sahibeyimayin ve alhamdulillah.